Nefyu isbatın keyfiyeti, şartı, rüknü ve son zikir oluşu. En eftal zikir şartlarıyla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah tan ibaret nefyu isbat zikridir. Ancak Nakşibendiyillere göre latifelerin çalışmasından sonradır. Gizli ve aşikar şirk küfür yok olur. En son tasfiyedir. Bundan evvelki tasfiyenin daha da tasfiye ve tahlisidir. Madenin kuvvetli ateşle özü ve özünün özü tezahür ettiği gibi, insaniyette de özün özü bu zikirle çıkar. Bu zikrin tasfiyesi neticesinde latifeler cam, zikrin tesiri ise enerji ve ışık, saf ve berrak nur olur. Dimağdaki hava latifesi haber alıcı verici bir cihaz olur. Hatta görülmeyenleri bile görür. Her insan gözünü kapattığında dimağ ve iki kaş arası hizasında kabiliyetine göre hayali cisim görür. Lakin şartlarıyla bu zikir çekildiği takdirde maddi görmekten çok üstün bir görüş meydana gelir. Madde aleminde beşer, rüya gördüğü gibi saf cevherin temizlenmesinden dolayı şu alemi maddeyi rüya, hayal gibi görür. Önceden hayal gördüğü maddenin üstünde bariz, Açık bir hakikat görülür. Kalbin alt köşesinde matbaa, alıcı-verici cihaz, görücü, tahlilci, çekici, itici bir hal alır. Bu hale nazaran uzaklık, yakınlık, zaman, mekan, söz konusu olamaz. Bu tasfiye için Hazreti Mustafa aleyhissalatu vesselam ashabına tevhid zikrini beyan etmiştir. Ashabın nefsleri onunla tezkiye ve tasfiye olmuştur. Bu halden sonra tevhid veya herhangi bir zikrin ancak tesiri müşahede edilir. Tevhid ne kadar kuvvetli olursa ve çok olursa o kadar safiye nefs tasarrufta güç bulur. Ne kadar güç bulursa o kadar da Kur'an ve hadisin manalarını anlar. Mesela kelam ilmi ve tehzibi ahlak ilmi bariz şekil olarak görülür. Lakin bunlarla beraber Başkalara da tasarruf etmek gücü, kemiyetten Kamil Mürşid'in izniyle keyfiyete geçer. Hayatta olan Mürşid'in kalbinden aldığı izinle salik, istediği an, istediği vefat etmiş veli ile, yahut sahabi ile, yahut Hazreti Mustafa ile irtibat kurar. Gavz-ı Hizani Kudsesi Ruhu, hadis ilminin zahiri senedi ne kadar kısa ve sened az ise o kadar faidelidir. Ama bu makamda ne kadar vasıta çoğalır ise o kadar hadis kuvvetli olur buyurmuştur. Bazı ehli kemalin senetsiz olarak naklettikleri hadis bu makamda olabilir. İhya-ül ulumda bunun çok örnekleri vardır. Fakat tevhidin sırrına vakıf olabilmek için beş şart vardır. a. Göbekten itibaren çene ve dimağın içine kadar dosdoğru mustakim bir çizgiyi görür gibi tasavvur etmelidir bu çizginin hariçten değil, kanın içinde de değil, et ve kemik arasında müşahede olması daha sahihtir. b. Dimağın beyaz cevher noktasından itibaren, yay gibi ince bir çizginin, sağ kulağının hizasından arka kısmında, sağ kürek kemiğine, ondan da göğüs içinde kalbe kadar tasavvur edilmesidir. Arabi olan la kelimesinin aksi gibi, Tarif olunan mahalde müşahade olunur. Birinci ve dik çizgiyi nef ispatın kılıcı diye tarif etmişlerdir. Çünkü bu çizgi hariçten ve arkadan kalbe girmek isteyenleri keser. İkinci çizgi de giren hataraları, vesveseleri kalpten çıkarır. Onun için yay gibi olan çizgiye mükennis demişlerdir. C. Nefesi göbek altında hapsetmek. Zikirde tedirici olarak bırakmaktır. Derin derin çekip, derin derin bırakmak demektir. d. Zikir oturmalarında, her bir nefeste tek tek, mesela 3, 5, 7, 9, 11'den devam ede ede, son nefes 21 tevhid lafzını tekrarlamaktır. e. Adette mümkün mertebede zikrin dolaşmasına dikkat etmektir. Nef-i isbat zikrinin rüknü de 4'tür 1- La ilahe illallah, nakışlı lafız ve mahreci çıkarmakla. 2- Muhammedun Resulullah, nakışsız lafız, mahreci çıkarmaktır. 3- Manaları bilmek, 4- Nefes sonunda yahut bırakırken ilahi ente ve ridaake matlubi demektir. Nef'yü ispatın usul ve edebi 5'tir. a. Beyaz, kalın ve dimdik, göbekten çeneye, burun direği altından ve iki kaş arasından dimağın beyaz cevher merkezine kadar tasavvur edilmesidir. b. İkinci çizgiyi, beyaz, berrak yay gibi yan direğin tasavvurudur. c. Deri et arasında tasavvur etmektir. d. Bedenden hiçbir azayı tahrik etmemektir. Aksi takdirde zikir dolaşmaz. e. Kuvvetli vuruşla kalbe vurmaktır. Yani birinci la kelimesinin aksini dimağa, dimağdan sağ kürek kemiğine kadar, oradan yay şeklinde, arabi olarak ilahe lafzını sırdan kalbin ağzına kadar ve o arada illa kelimesini, kalbin kapısında Allah lafzını, kalbin en derin köşesine vurmaktır. Muhammedur Resulullah ise nakışsız tasavvur edilir. Bazı nakşibendiler bunu şekille tarif ederler. İttifak, bu keyfiyetle nefyu ispata başlamak için latifelerin asıllarına kavuşması ve kalpten masivanın çıkması şarttır. Yeri gelmişken, gerek mecd talit, gerek cami ol usul, ve gerekse diğer nakşibendîlilerin bazı kitaplarını tercüme edenler nefü ispatın tarifini eksik ve yanlış tercüme etmişlerdir. Halbuki mücerret satır ve lügat ile bunları bilmek son derece hatalı ve yanlıştır. Evvelden dediğimiz gibi bu kalp ilmidir. Kalıp ilmi değildir. Hedefsiz mermi almaya cesaret hilafı edeptir. İtirafla demeliyiz ki bizim tarifimizde manaya delalet eden lafızdır. Onların ise lafzı mühmeldir. Mevlana-i Rumi, her kim dostun yolunda postla iktifa etti ise, kadın huylu ve mahrum olmuştur, demektedir. Ciddiyet şudur ki, Şeyh Fethullah Verkanisi'nin risalesini tercüme edenler ise, bir taraf olarak bertaraf etmiştir. Ayrıca mürşidinin hayatında vekil olan, vefatından sonra hilafetini ilan ederek, yılandan daha beter saliklerin kalplerini sokmuştur. Beşaretlerle işaretler olmaz. ibaretle beraat olur. Allahumme, nefsimden azametine sığınırım. Feryat, feryat, feryat. Şeyh Süleyman Zühdi Kutsisi Ruhu ki bu yolun lokmanıdır şöyle buyurur. Ey yol arayan zevatlar! Siz bedeninizi gördüğünüz gibi ruhunuzu görmedikçe ve kamil bir zattan Saraheten izin almadıkça işe müdahale etmeyin. Aksi takdirde Vuslat'ın Kâbesi yolunda haccacıları soymuş olursunuz. Ayak olmak baş olmaktan çok üstündür. Muşarun iley, zikrin sultanı tüm vücuda hakim olmazdan evvel nefyü isbata geçmek netice vermez. Ümitsizliğe sevk eder. Latifeler hepsi bil cümle bedenle birlikte billur gibi, Zat-ı pakta istihrak melekesini bulduktan sonra nefyu ispata başla. Husul vusuldan çok üstündür. Sultan-ı zikir husul bulduktan sonra bağdaş kurarak aksi teverruk üzerinde otur. Göbeğinin altında nefesini hapset. Nurani bir çizgi ile arabi la'nın tam aksini dimağın içine götür. Orada ilâhe lafzını arkadan kürek kemiğinin hizasına kadar tasavvur et. Sağ kürek kemiğinden illa lafzına başla. Kalbin ağzına kadar getir. Allah lafzını kalbin en derin köşelerine vur. Şöyle ki, bedeninde sarsılmaz bir tek kıl kalmaz. La harfi ile umum matlub, umum maksat, umum masivayı nef yedersin. İlla ile bir tek vahidi mutlak olan Allah'ı kastet. Muhammedun Resulullah de. İlahi ente maqsudi ve riduake matlubi söylemekle yalvar. Hararetin bununla sönsün. Bu keyfiyetle amelini tamam edip tesirini görmez isen amelini yenile. Hayal ve evhamla kanaat etme. Piri Tahî Kutsesi Ruhu şöyle buyurur. Ben demiyorum ki küfrevi, alevi ve bazı türki meşayıhta nisbet yoktur. Nisbetleri vardır. Yolları da doğru olabilir. Ama hakiki nakşibendi değillerdir. Ayrıca bence nef ispat keyfiyeti pek mühim bir şey değildir. Lakin latifelerin asla kavuşmaları ve uzun bir müddet latifelerde kalmak mühimdir. Buna muvaffak olduktan sonra amel tamamlanmış olur. Lakin tekmil için murakabeye girmek de sureti mutlaka da olması gerek. Zira murakabeyi de tamamlamayan velayeti suğrada kalabilir.